Yasaların Ruhu Adalet Arayışından Sosyal Mühendisliğe Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Çavdar ve İşler Gözay'da Merhabalar, ben Ayşe Çavdar. Ben İştar Gözaydın. Açık Radyo'da bir yasaların ruhu Programında daha birlikteyiz. Ee, bu hafta beni zor saatler bekliyor çünkü iki hocamın karşısında soru sormakta <gülüyor> dökmek durumundayım. Şey Turgut Terhanlı. Turgut Terhanlı bu hafta bizlerle birlikte ve e, aslında neyse konuşacaktık kendisiyle ama onu gelecek haftaya bırakıp bu hafta bu kamusal alan Türk hukukunda nemenen bir şeydir Türk hukuku, e, hukuk sistemi kamusal alana nasıl bakar e, ve e, Polis böyle sabah beşinde e, bir parkta yatan uyuyan insanları basma yetkisini e, bu hukuk sisteminin neresinden alır mevzularını konuşacağız gündemi evet. e, kaçırmamak umuduyla. E, önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. E, Çapuldunuz mu acaba size? <gülüyor> <gülüyor> Galiba Bir süredir e, öyleyiz diyebilirim. Siz de çapuluyorsunuz. Ne yani. güzel. Hep beraber çapuluyoruz. E, bu çapulmanın biraz arka planına bakalım sizinle. Tamam. E, çapulunabiliyor mu Türk hukukunda e, tarif edilen kamusal alanda? Ee, bir bir anekdotla başlamama müsaade ederseniz bundan birkaç yıl önceydi. E, yine Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nin girişinde Fransız Konsolosluğu'nun tam e, karşısında iki genç kız e, bunlar sonradan öğrendik e, Bilkent öğrencisiymişler. E, ne öğrencileri şimdi hatırlamıyorum ama şunu yaptılar orada. E, karşıdaki dükkanların önünde bir yere böyle bir siyah Bez örtü sermişler üstüne oturmuşlar bağdaş grup işte yaz zamanı kendileri de öyle kıyafetleri koyu renk bilmem ne çıplak ayak kitap okuyorlar hmm. sadece bir süre sonra gelen giden tabi insanların dikkatini çekiyor falan herhalde ayrıca tabi bir toplumsal cinsiyet tarafı da var kadın olmaları ayrıca başka bir dikkat daha çekiyor tahmin ediyorum öyle bir ilgi de var. Falan e, gel zaman git zaman bir süre sonra orada ayrıca polis denetimi de vardır biliyorsunuz. Hı hı. Hem Robocop tipi polisler hem işte araçlı vesaire motorize şu bu. İki tanesi geliyor ve kızlara müdahale ediyor. Ne yapıyorsunuz burada? Vatandaş rahatsız oluyor diyor. Allah Allah. Şimdi e, bu biraz yani aslında kolluk gücünün e, hani kamu düzenini koruma yetkisi vardır. Her hı hı. ülkede de, de açık toplumlarda böyle bir yetki tabii ki kullanabilir ama şimdi bunu e, nasıl, nerede zamanı, zemini vesaire gibi bir takım şeyleri var. Şimdi burada e, absürt bir durum var aslında. Yani kitap okuyan iki tane kız var. Yani kamu düzenini bozan bir şey yok. Bunlar ...hani soyunup da kitap okusalar falan... ...evet diyebilirsiniz ki bir kamu düzeni bozulabilir. Bir noktaya bir, noktada bir problem var. Belki denilebilir. Ha, yani e, şimdi böyle bir şey yok. Ama etrafta bir hali olmuş insan kalabalığı da var falan... Sonra polislerin bu müdahalesi karşısında e, insanlar çevreden ve bunun e, hani abes ve böyle garip e, ölçüsüz bir müdahale olduğunu düşününce bir de saçma olduğunu düşünüyor. ya ne yapıyorsun bir şey yapmıyor kitap okuyor. Eylemi görebiliyor insanlar yani onun hı hı. üzerine oradaki olguyu hı hı. gerçek anlamda. Ee, hani dillendirme ihtiyacı hissediyorlar ki hı hı. bu Türkiye hukukunun hani daha işin özüne girmedik belki ama temel sorunlarından birisidir. Ve Türkiye'deki hukuk düşüncesinin temel sorunlarından birisidir. Olguyu görmez. Herkesin kendi e, birikimleri, kendi tarihi, mazisi, pozisyonu, konumu vesaire ışığında o karşısında olduğu gerçekliğe verdiği bir anlam vardır. O anlam ön plandadır. Hukuk da onu görür. Ouch. Bu şimdi e, ciddi Bu bir durumdur. Bir, çok ciddi bir durumdur. Yani e, mesela Grant Dink'in e, gazete dizi yazısından ötürü mahkumiyet kararında Şişli Asliye Ceza Mahkemesi'nde mahkeme Oradaki ifadeyi değerlendirirken şu tür ifadelere de yer veriyordu. İşte bu ülke yıllar yılı ecdat kanıyla sulanmış toprakların verdiği renkle konuşan şey oluşan bayraklar falan. Şimdi bu bir mahkeme kararı açısından baktığınız zaman aslında politik bir beyanname. E şimdi hukukilik, yani bu hukuki bir ifade değil. E peki niye bu adam o zaman oradaki, o zaman orada görevli olan hakim böyle bir ifade kullanıyor? Çünkü onun ideolojik mensubiyeti içerisinde. Kendi öznerliğini ortaya. Kendi yani. öznel evet sübjektif e, konumu, düşünce alemi, tahayyülleri vesaire içinde bir anlamı var onun açısından oradaki. Ve bunu içtihatına yansıtabiliyor. E ve bu içtihata yansıyor Şimdi bu dehşet verici bir Çok. şey. Bizim Çünkü, e, bayan hukuk kör değil o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı ayrıntı e, görüyor. E, değil. Hatta zaman zaman mikroskop kullanıyor falan. Of. Teleskop kullanabiliyor falan gibi. Şimdi böyle olunca bu o kızların olayında da polisler o etraftan da gelen hadi canım ne ya yapıyorsunuz uyarıları üzerine tamam tamam fazla rahatsız etmeyin yalnız milleti deyip çekip gidiyorlar. Şimdi bu durum zannediyorum süreklilik arz ediyor ve bugün karşı karşıya kaldığımız durum da bu. Çünkü siz yani bu. Polisin bir baskınla ve bir ölçüsüz baskınla, ölçü ne demektir? Ölçü tehdide göre ölçülür. Hı hı. Ee, yani tehdit ne? Ee, renkli çadırlar kurmuş, gitar çalan ve sabaha karşı da uyku halinde olan insanların yarattığı bir tehdit yok aslında. Yok böyle bir şey. Var. Kalyon inşaatın oradaki e, inşaatını durdurabilirler ertesi ee, gün aksatabilirler. Dolayısıyla mesai başlamadan onların oradan gönderilmesi gerekiyor, tehdit. İşte o zaman biz burada şunu sormak durumundayız. O mekanın kullanımıyla ilgili planların, projelerin, kararların veya hatta hukuki düzenlemelerin alınış süreci nedir? Ve biz buna ne kadar <gülüyor> malikiz veya vakıfız? Ve dolayısıyla e, bunun üzerinde bir tartışma yapılması, açılması e, nasıl olmalıdır? Bu süreç nasıl olmalıdır? İkinci bir mesele yani ilk Türkiye hukukunun malul olduğu sübjektif etkinin yanı sıra ikinci Türkiye'deki temel bir problem bence e, süreçlerden çok sonuçlara odaklanan bir hukuk mentalitesi var, zihniyeti var Türkiye'de. Yani beraat ettin mi mahkum mu oldun? Peki nasıl bir süreçte mahkum oldun? Nasıl bir süreçle beraat ettin? Ee, efendim imar planlarımızda şurada adam, bu yeşil adamı olsun yoksa şurayı turistik bir bölge mi ilan edelim? Peki nasıl bir süreçle bunu ilan ettin? Ee, işte basın hürriyetinde kim ne demiş? Peki basın hürriyeti o nasıl hangi vermiş? süreç sonucunda, hangi yayın üzerinden nasıl dile getirilmiş, ne denmiş? Şimdi bunların hepsine baktığınız zaman bu süreç sonuç karşıtlığı, bir başka sorunu ortaya çıkartıyor ve biz burada geçen pazar dehşetle dinledim başbakanın Fatih Altaylı ile görüşmesini burada aleniyet var dedi başbakan peki nasıl var diye sorduğunuzda ben İstanbul belediye başkanı olduğum zaman da büyükşehir belediye başkanı olduğum zaman da bu konuya ilişkin bu konuyu tetkik ettirmiş ve görüşlerimi serdetmiştim dedi buna ilişkin açıklamıştım ben bu görüşleri iyi güzel ama bu değil ki bu sonuç odaklılığın bir başka görüntüsü yani bunu tartışmıyoruz zaten mesele bu değil. Öte yandan hemen bir başka bir şey söyledi ve orada öğrendik. Akeme'yi de yıktıracağız. Maximin oraya bir cami yapacağız ve karşısındaki Ayatriata Rum Ortodoks Kilisesi'nin önündeki dönerciler hamburgerciler dizisinin dükkanlarını o Yıkacağız. vakfa ait yıktıracağız. Tabii bunu dedi kiliseyle konuşturacağız. Bu bir ilerlemedir. Çünkü daha önce kilise vakıflarıyla konuşulmadan bu işler yapılıyor veya mülkiyet hakkı Hı -hı. el değiştiriyordu. İyi de bu karşı taraf belki istemeyecek bunu. Yani sizin bu tahayyülleriniz var, makro planlarınız var. İstanbul'da böyle medeniyetler ittifakı belirtti. Hani o formülüyle grafik bir taksim tasarımı çıkartmaya çalışıyorsunuz. Evet. Belki İstanbul halkı böyle bir grafik görüntü olsun istemiyor Taksim e, meydanında. İstanbul halkı istemediği gibi belki kendi bu tahayülünün içindeki gruplarda mesela kilisenin belki e, şeyi de kliyanteli de böyle bir görünürlük elde etmek belki istemiyor. istemiyor yani bu hiçbir şekilde tartışılan e, görüşülen bir şey değil ki zaten en büyük problemlerden bir tanesi Türkiye hukukunda. E, Karar alma mekanizmalarında hemen hemen e, yurt hiç fazla e, hiç katılımına. hemen hemen katılımına yer verilmemesidir. Aslında imar e, hukuku bakımından e, yani imar hukuku hukuk çerçevesinde en fazla bu imkanın verildiği şeydir. O bile e, ya o bile demeyeyim. Öyle komik bir mekanizmadır ki kimsenin son tahlilde kullanamadığı bir mekanizmadır. Askıya çıkarılır değil Askıya mi? Çıkarılır. Askıya çıkarılır. Askıya çıkarılır ama nerede çıkarılır? Ha. Yani bilmem ne inşaat emlak dairesinin bilmem ne koridorundaki Küçük panoya... bir odam. Bir belediyenin bilinmez zamanda bilinmez bir yerde e, ilan etmesiyle olur. Ondan devletin, sonra da oldu bitti denilir. Devletin bilgiyi saklaması üzerine kurulmuş bir katılım mekanizması. Mesela eskiden şu evet. da var Vardı. Örneğin bazı ilanları devletin ihaleydi bilmem neydi falan o zaman tabii iletişim kanalları daha sınırlı basın yoluyla duyuruluyor falan ama bir bakarsınız böyle akşamları çıkan bilmem ne express gazetesi hani Sultanahmet Express falan mesela atıyorum Hı -hı. şimdi bir gazete orada bir ilan çıktı bunu kim görecek eşit yani erişim meselesi dolayısıyla süreç Hı -hı. E, konusunda. Bir cambazlık hali var. Bu bazen hukukla da böyle düzenlenebiliyor. Yani şimdi burada da aslında bu meselede Taksim platformunun protestocuların altını çizdiği temel noktalardan birisi bence bir süreç adaletine, bir süreç şeffaflığına, Çok bir ne? karar alma mekanizmasındaki opak karaktere işaret etmekti. Biz varız. Bizi yoksayarak böyle bir süreç böyle bir karar alınamaz. Yani hı hı. sadece sonuçlar üzerinden bir değerlendirme yapamayız. Başbakanın geçen pazar günkü altı aylıyla konuşmasında açıkladığı böyle tesbih taneleri gibi diğer bütün o projeler büyük projelerin hepsi birer sonuç. Aslında onu, yani AKM'nin AKM biz restore edildiğini biliyoruz. Sabancıların buna bir destek verdiğini biliyoruz. AKM'nin kendisiyle ilgili mimarların ortaya koyduğu Türk modern mimarisi anlamında taşıdığı önemli karakteristiklerin olduğu giriş detayları, ikinci kat, o fuaye vesaire buna ilişkin mimari baya değerlendirmeler var. Şimdi bunların hepsi konusunda ben başbakan ne düşünüyor bilmiyorum. Bir başka konu. İstanbul'da yaşayan insanların birçoğunun orayla ilgili yaşantıları var. Yani paylaştıkları hayatlarıyla ilgili yaşantıları var. Bu bütün kent mekanıyla ilgili söylenebilecek bir şey. Yani Gezi Parkı'nda da el ele tutunmuşmuş 20 yıl önce bir çift... E, oradaki anısını korumak isteyebilir. Siz buna say, ha diyeceksiniz ki canım bu kadar bireysel çıkarları, menfaatleri, öncelikleri biz e, yani kamusal menfaatlerin iriliği karşısında dikkate almak durumdayız. E o zaman sizin tek parti yönetiminizden ne farkı var? 1940 yılında Lütfi Kırdar döneminde yapılan bugünkünden hiç farklı değildi. Yani bugün AK Parti 1940'ların tek parti döneminin yönetim zihniyetinin mirasçısı bir parti haline geldi. Müsaadenizle küçücük bir şey sorabilir miyim? Biraz evet. safça soracağım bu soruyu. Şimdi adalet ve devlet adaletle devlet arasındaki ilişki, adaletin tecelli etmesiyle devletin hani bu tecelli sürecindeki ilişkiye ilişkin bir sorunumuz var sanki. Yani evet. Biz aslında biliriz ki hani Prosedürde eğer bir sorun varsa hani sonuç e, pek de o kadar içimize sinmeyebilir. Evet. Yani devlet de esasında o prosedürü düzenleyerek, prosedürü adil kılarak kendisine bir meşruiyet Tabii. alanı kılar. Oysa sonuç odaklı bir devlet aslında hani hukukla ilgili ya da adaletin tecellisiyle ilgili dolayısıyla kendisinin meşruiyetiyle ilgili bir önemli bir ayrıntı o yüzden kaçırmış kesinlikle, olur galiba. Kesinlikle. Ne dersiniz? E mesela bunu bir başka açıdan da e, aynı yönde yorumlamak mümkün. Örneğin başbakanın sık sık dile getirdiği bir e, genel seçimlerdeki oy üstünlüğüyle sandıktan çıkma evet, gibi. E, şeyi var, paradigması var. Evet, evet, Bu çok evet. önemli. Açık bir toplum olmak bakımından, halkın iradesi bakımından ben aynı fikirdeyim ee, Sayın Erdoğan'la bu konuda. Orada ama bir süreçten söz ediyoruz. Yani genel seçimler süreci, yani seçimlere katılma kampanyalar vesaire vesaire. Bu konuyla ilgili sıkıntılar yok değil, var Türkiye'de. Ama sonuçta bu süreç, yani iktidarın böyle bir süreçle belirlenmesi meselesi. Babadan oğla geçmemesi, atama yoluyla olmaması vesaire. E şimdi burada önemli olan bir ilke... Neden imar planlarının alınmasında, ihalelerde, şurada, burada önemli değil? Bunu sorduğunuz zaman bunun cevabı açıkça söyleyeyim objektif değil, sübjektiftir. Yani o zaman bu hukukun genel, eşit, nesnel, herkes için ortak şartlara bağlı kıldığı bir mesele değil. Bazılarının lehine olabilen, bazılarının lehine olamayan bir sonuç doğurabilir. Ha diyeceksiniz ki çok adilane yürütülebilir bu süreç. Ya ama o zaman şu anlama gelir. Bizim Türkiye yurttaşları olarak yöneticilerin kucağına oturmamız, onlara bütün haklarımızla teslim olmamız, onların bizi teslim alması. E Şimdi buna kusura bakmayın e, ileri değil hiç demokrasi demiyorlar. E, bunun siyaset kelimini de ne anladım? Seçimlere böyle bakıldığında çok özür dilerim. Seçim prosedürüne seçim Aracına daha doğrusu, bir araç olarak seçime böyle bakıldığında aslında seçim denilen mekanizmanın meşruiyetini de ortadan kaldırmış oluyor. Şüphesiz çok araçsallaştırıyorsunuz ve onun yüzden mesela Cumhurbaşkanı'nın seçimler başlı başına yeterli bir yol değildir mealen söylüyorum ifadesi aslında bu anlamda anlamlıydı. Çünkü sürece vurgu yapıyordu. Yani süreç aslında... Dört yıllık bir süreç değil veya dört yıla giden o seçim kampanyaları hani seçim yasakları başlıyor ve kampanya dönemi başlıyor. İşte bu Hı -hı. ne kadar sürüyor şimdi tam süresini hatırlamıyorum ama Hı -hı. atalım bir Hı -hı. ay iki ay vesaire. E i̇şte süreç o kadar değil aslında. İki aylık bir süre zannediyorum. Süreç onunla sınırlı Hı -hı. değil sınırlı aslında. Değil de. Süreç bütün bir <gülüyor> iktidar dönemi esasında aslında yani. Aslında iktidarın <gülüyor> meşruiyeti demin söylediğiniz seçimlerle sınırlı olmayan daha derin, daha geniş, daha uzun bir süreçle ölçülebilecek bir mesele. Dolayısıyla seçimler gelir geçer ve o meşruiyeti sorgulama süreci devam eder. Ayrıca bir mesele daha var. Tamam doğrudan demokrasi söz konusu olamayacağına göre modern yapılarda modernite çerçevesinde Tabii. temsili demokrasi yapıyoruz. Ama Aynen. temsili demokrasi demek 51'i veya 55'i neyse aldıysan ...mutlaka senin... E Teslim alman anlamına ha, teslim gelmiyor. Anlama, e, hiçbir şey anlamına gelmediği gibi mutlak iktidarım var anlamına hiç gelmiyor. Zaten demokrasi dediğin e, ne kadar olursa olsun isterse binde bir olsun o azınlığın haklarını koruyabilme sistemi. Onunla ölçülüyor. Eğer ondan ölçmüyorsan zaten ortada bir yani sorun var demektir. niteliksel bir mevzudur sayılarla. <gülüyor> <gülüyor> o kadar. Aslında bu da bir sayısal örnek ki bundan birkaç yıl önce bir siyaset bilimci vardır New School'dan New York'ta Andrew Arato. Ona sordular, dediler ki bir mecliste çoğunluğu, mutlak çoğunluğu Hı -hı. elde etmiş bir partinin anayasayı tek başına yapması için ne gibi bir aslında çoğunluk ihtiyacı vardır? Yani çoğunluğu mutlak bir çoğunluğa sahipse bu yeterli değil midir? Yani nasıl bir çoğunluğa sahip olması gerekir ki tek başına yapsın dedi diye sordular. Adamın cevabı şu oldu, yüzde 101'lik bir çoğunluğa sahip olması Yapamaz, yapamaz. Yüzde yani 101. Aynen. Bir ee, müzik arası verelim mi? Olur. Ee, Turgut sen seçtin müziği, istersen sen e, şeyini duyur, evet, hangi müziği The seçtiğini. Doors, The Doors'un Jim Morrison'la e, yıllarından bir parça olacak. Peaceful Frog. Evet. Veya Peace Peace Frog. Ghost Mevzular önemli O yüzden e, her zaman olduğu gibi Bütün şarkılara yaptığımız gibi Bunu da yarıda kesmek zorunda kaldık e, Açık Radyo'dasınız Yasaların Ruhu devam ediyor İşte Gözaydın ve ben Ayşe Cavdar Turgut Tarhanlı'ya ağırlıyoruz Bu hafta programımızda ve Gezi Parkı'nı konuşuyoruz e, Hukukun Türk hukukunun kamusal alan denilen naneyi nasıl algıladığına bakıyorduk <gülüyor> evet. en son. Siyasetçilerimiz biliyorsunuz daha önce de bu oldu. Örneğin eski cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer Çankaya Köşkü'nü kamusal alan olarak tanımlıyordu. İşte buna mesela ordu evleri veya vergi daireleri falan gibi getirilen tanımlar da var. <gülüyor> Yani buradaki kamusal alan belki şey gibi hani bu tür bir siyasetçi yorumunda <gülüyor> tartışmalarımızın bu süreç vesaire falan yönüyle ele aldığımız yaklaşımın dışında <gülüyor> hani şimdi pek kaldı mı görmüyorum belki ama eskiden böyle kamu araçlarının kapılarının üzerinde resmi hizmete mahsustur falan yazıyordu. Yani o resmi hizmete mahsus alan gibi e, mütalaa edilen bir şey var. Hani kamusal alan resmi hizmete mahsus bir alan. Zaten oh. kamu kavramıyla yalnızca devleti algılarsan <gülüyor> evet. e, kamu eşittir devlet anlayışın olursa ister istemez o e, hizmete mahsus oluyorsun. Yok e aslında mantık devam ettirilirse oradan bir çıkış yolu var. Nasıl? Devlet eşittir soru işareti demek. <gülüyor> kamu eşittir devletse devlet eş eşittir. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne diyor bizim e, hukuk sistemimiz bu konuda? Yani kamu eşittir toplum değil bizde. Biz kamu yararı kavramından da bunu anlaş, anlıyoruz. Çünkü evet. şimdi şöyle bir e, hal var. Mesela Gezi Parkı bizim olamaz. E, i̇lle de bir ABM ya da bir rezidans olmak zorunda. Çünkü biz Gezi Parkı için vergi vermiyoruz. Şu anda Gezi Parkı e, bir vergi alanı olmadığı için devletin evet. kasasına açık söylemek için nakit keş sokmadığı için atıl bir alan bunun bir değere yani vergiye dönüştürülmesi evet. lazım bu da ancak AVM ile ya da işte otelle olabilir rezidansla olabilir bu, Şimdi buradan bakınca bunu, bu, buna bir, ben Hı -hı. kesmeyeyim sözünüze Buyurun, bir lütfen. ek daha yapayım Hı -hı. E, bu tarla başındaki kentsel dönüşüm alanının ön cephesine bir takım tanıtım panoları aslında evet. şimdi onlar galiba yanmış falan, Hı -hı. yıkılmış falan ee, onlar hayattayken orada bir takım insanlar da vardı. Bunlar herhalde müstakbel e, sakinleri olacak tarla başının. <Gülüyor> orada dikkat ettiğiniz zaman yani bunu bir kesinlikle ayrımcılık vesilesi olarak söylemiyorum. Sadece temsil biçimleri açısından söylüyorum. Kadın figürleri hep sarışın kadınlardı. Yani panoda, kentsel dönüşüm yani Koyu saçlı ve koyu tenli belki insanlardan da arınmayı gerektirecek bir aklanma hali gibi de görünüyor. Acaba bu aklanma halinin de AK Parti ile bağı var mıdır bilmiyorum. Ama sonuçta niye sarışın kadın figürleri yapılır? Bu belki reklamcı firmanın yediği bir nane de olabilir bilmiyorum. Ama hani bunları biraz okuduğunuz zaman nasıl temsil ediyorsunuz diye... Çok hoş olmayan durumlar ve algılar bir yaratabiliyor. Bisikletli çocuk, bond çantalı adam ama yani kesinlikle o fotoğraflar ilk e, Beyoğlu, Beyoğlu Belediyesi'nin şeyde e, o zaman istiklalde bir yeri vardı. Orada bir sergi yapılıp yayınlanmıştı. Ben o gün ee, i̇lk sergi açıldığı gün onları gördüğümde neye uğradığımı şaşırmıştım. Çünkü bana çok tuhaf gelmişti. Yani gece kondudan alt-orta sınıftan çıkan bir AKP'nin nasıl olup da böyle bir alanı alt-orta sınıf, yani ezilmişlerin, iyice dışlanmışların yaşadıkları bir alanı bir Beyaz Türk Cumhuriyeti'ne dönüştürmek istediğini anlam verememiştim. Evet. Ee, zamanla anladık. Yani zamanla aslında AKP'nin Müslümanları Beyaz Türkleştirme Partisi olduğunu hani anlamaya başladık Şimdi ben tekrar şu devlet mevzuna dönmek evet. istiyorum ya yani kamu eşittir devlet devlet eşittir halk değil sizin şu anlattığınız prosedürel ihmallerin evet, yaşandığı evet, bir evet. toplumda o zaman ne? Vallahi bunun cevabını aslında Türkiye çok acı bir biçimde bundan 13-14 sene önce yaşadı bu Marmara depreminde yaşadı Hı -hı. o devletin ve toplumun arasındaki fay hattı, Çöktü hı hı. ve devlet bunun altında kaldı insanlarıyla beraber. Hı hı. Ee, yani demek istediğim şu, sivil savunma grubu, Türk Sivil Savunma Kurumu bir şey yapamadı. Kimler yaptı? Halkın kendi örgütlenmesi yaptı. Akuttu, şuydu, buydu ve onun üzerine devletin o tür faaliyetlerinin yerine getirildiği idareler, Bunları model alan, giyim kuşamıyla bile akutu hı hı, vesaire hı. model alan bir dönüşüm içine girdiler. O kırmızı fosforlu hı hı, yelekler, kaslar, baretler, şunlar bunlar, girim örgütlenme tarzı vesaire vesaire. E, niye? Çünkü sivil savunma örgütü doğal afetlerden çok sosyal tehlikeye karşı örgütlenmiş bir kurumdu. Yani ee, topluma karşı örgütlenmiş e, bir şey, yani kurulu. güvenlik meselesi vesaire. Tabii ki doğal afette var onun şeyinde ama daha çok soğuk savaş ortamı. İşte komünizm tehlikesi ona karşı nasıl sivil bir müdahale ge şey gerçekleştirilecek vesaire. Bir başka şey e, ilginç bir davadır da bu Ankara'da e, 80'li yıllarda NÜSET diye bir dernek var. Nükleer Savaş'a Karşı Hekimler Derneği adı bu kısaca NÜSET. <gülüyor> Bunlar işte nükleer o zaman soğuk savaşın son yılları ama şeyi takip ediyorlar. Nükleer Savaş falan buna ilişkin çalışmalar yapılıyor. Bir barış örgütü. <gülüyor> Valilik bunların kapatma kararı aldı hatta. <gülüyor> Niye? E, gerekçe şu. Bu iş... Sizin işiniz değil. Yani sivil, bir sivil bir örgüt, örgüt Sivil mi? örgütlenme, savaşa karşı, güvenliğe karşı e, bir misyon yerine getiremez. Ancak, bu devletin, ancak devlet yerine Ancak devlet yerine Ve devletin de sivil savunma kurumu bunu yerine getirir. Siz halkı yersiz bir biçimde galeyana getirici, paniğe kaptırıcı, faaliyetler yapıyorsunuz. Kapatılması gereken kamu düzenini bozucu bir derneksiniz. Sonra bu danıştaycı iptal edildi evet. bu karar. <gülüyor> Fakat şimdi yani o devlet kamu eksini aslında... Bu 80'li yıllardı. 12 Eylül sonrası 87 falan gibi, 86-87. E bugün aslında aynı şey yine var. Yani en iyi ihtimalle şey deniyor mesela, e yeter artık tamam gördük tadında bırakın. Yani tadında bırakın demek istenmeyen ve sıkıntıyla tahammül ettiğiniz bir durumu sona erdirmek. Artık hani tadını kaçırıyorsunuz sabasına geliyor. Hayır, tadı kaçırmak değil mesele. Aslında o kamusal alanda olan bitenin hangi süreç içinde ne olduğunu görmek meselesi. Ama bunu reddeden de kaymeder yani. E, biraz öyle çünkü başbakanın o pazar konuşması tarihi bir konuşmadır. Çok. Bence siyaset, bilimi ve hukuk fakültelerinde e, vaka olarak Tamamıyla okutulması gereken deyim. bir Tamamıyla konuşmadır. Tamamıyla aynı fikirdeyim. Tartışmanın devamını gelecek haftaya bırakıyorum arkadaşlar. Tamam. Çünkü programı bitirmek zorundayız. Ben göz Gözaydın. Ben Ayşe Çavdar. Turgut Tarhanlı. Yasaların Ruhu programından e, sizlere bu haftalık hoşçakalın diyoruz. Gelecek hafta bu üçlü yine karşınızda olacak ve bugün tartıştığımız mevzuları anayasa ekseninde konuşmaya devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Yasaların Ruhu